Global Population Speak Out Projesi Gördüğüm kadarıyla insanların çoğu doğayı hiç umursamıyorlar. Yaşamları boyunca onu bütün güzelliğinden kendi paylarına düşeni, belirli ve hiç de büyük olmayan bir maddi miktar karşılığında satabilirler. Neyse ki henüz uçamıyorlar ve toprağa olduğu gibi gökyüzünü de çöpleriyle mahvedemiyorlar. Şimdilik bu açıdan güvendeyiz. İşte bazıları bu gibi şeyleri umursamadıkları için onları bir avuç insanın vandallığından korumak için bir araya gelmemiz gerek. Henry David Thoreau Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatora. Global Population Speak Out Projesi